Allah, kâinat ve insan konusunda son sözü, varlık ağacının çekirdeği, kâinat kitabının ille gayesi ve Hakk'a davetin en gür sesi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Gayb ve Gaybül Gayb'ın son habercisi o.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 en emin bir kurbet rehberidir. Melekler onun muntazırı, nebiler müjdecisi, veliler de ondan ışık alan onun meyveleridirler. Nübüvvet çerağı başta onunla tutuşturulmuş, özündeki mana ve muhteva da en nurefşan şekliyle yine onunla ortaya konmuştur. Evvelden evvel ilk nur O'nun nuru, son ışık tufanı ise O'nun harici alemdeki zuhurudur. Bir başka zaviyeden O, afak ve enfüsün fihristi, varlığın özü usaresi, yaratılış ağacının gaye çerçevesinde en münevver meyvesi ve yüce yaratıcı adına, bütün insü cinnin de efendisidir. Hz. Ruhu Seyyidül Enam aleyhi i ekmelü tehaya, hususi konumuna göre, hususi donanım açısından, bu konuda mutlak bir fâikiyetin remzi ve sesidir. O, Allah'ın duyurmasıyla duyulmazları duyar. Görülmezleri görür. Yer yer ruhunun, Zaman ve mekan üstü bir mahiyet almasıyla ruhanilerin önüne geçer. Hakk'ın en mükerrem ibadı melekleri aşar ve gidip ta kabı kavseyni evedna ufku'na ulaşır. Onun hak katındaki payesi kadar halk içinde de mütemadi ve sarsılmaz bir itibarı vardır. O ömür boyu kıl kadar doğruluktan ayrılmamış. Dost düşman herkese güven vaat etmiş. Hak'tan aldığı mesajları lahutiliğindeki cazibesiyle muhataplarına sunmuş. Her zaman masumiyetiyle hatırlanmış, masumiyetiyle bilinmiş, fizik ve metafizik alemlere açık, keskin fetanet ve aydınlık ruhuyla, tabiat ve maveray tabiatı hep doğru okumuş, doğru yorumlamış, dolayısıyla da ön yargılı olmayan bütün temiz vicdanların hemen hepsi hiç tereddüt göstermeden ona koşmuş, en mütemerrit nefisler onun karşısında dize gelmiş, en müstesna dimalar onun mesajlarında aklın yaratılış gayesini okumuş, ve O'na teslim olmuşlardır. O'nun sayesindedir ki insanoğlu, hayvaniyet ve cismaniyetten sıyrılarak, kalp ve ruhun hayat mertebesi seviyesinde bir ufka yönelmiştir. O, var olma ufku itibariyle, vücudu hariciye açılan kapının sırlı anahtarı, var olma gayesini gerçekleştirme adına da, Hakk'a giden doğru yolun rehberi, ve ebedi saadetin de şefaat kanıdır Ya validemiz buyurur ki: "Hal ata aleyke şey'un ashad min yevmi Uhud'dan daha çetin bir gün başına geldi mi ya Allah? Çünkü anamız sadece onu biliyordu. Çünkü daha evvel Allah Resulü'nün çektiği şeyleri Allah Resulü çekerken o çocuktu. Henüz yemeye o mama diyordu, pepe diyordu onları bilmesi mümkün değildi. Onun için ''Hel etâ aleyke şey'un ev yevmûn eşeddu min yevm Uhud'' diyecekti. Uhud'dan daha çetin bir güne çarptın mı hiç Resulullah? Zira onu görmüştü. Görmüştü Resulullah'ın başının yarıldığı günü. Görmüştü dişinin kırıldığı günü. Görmüştü Allah Resulullah'ın كَيْفَ يُفِّحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَعِيَتَهُ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَعِيَتَهُ وَهُوَ يَزْعُوا اِلَ الْهِدَايةِ Bir cemaat nasıl kurtuluş erer, nasıl felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar, dişini kırdılar. Oysa ki onları Allah'a davet ediyordu.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 benim aslan peygamberim. O mesele seni çok alakadar etmez. Allah onları azap eder veya affeder seni alakadar etmez o mesele. Sanki, sanki bana göre olsa, bize olsaydı bu hitap hitaptı. Yakamızdan tutmaktı, ırgalamaktı. Ama orada Allah yine iltifatla, لَيْسَلَكَ مِنَ الْاَمْرِ şeyun. Şu işten seni alakadar kadar eden bir şey yoktur. Allah onlara azab eder veya Allah onları affeder, tövbelerini kabul buyurur. Fakat bu işten sen kadar etmez. Ayşe valide'niz bunları görmüştü. Bunları gördüğü için hal eta aleike yomun <Gülüyor> ashadumin buyurmuştu. O da şöyle diyecekti. أشد ما لقيته يوم العقبه وكما قال قومدان çok şey gördüm ya Ayşe en şiddetlisini de Akabe'de gördüm Siyer bu vakayı anlatırken vakanın sonunu Taif seyahati ve Taif dönüşüyle alakalı gösteriyor Fakat vaka efendimizin dilinde anlatılırken yawmal Akabe sözüyle işin içine giriliyor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 Kendine göre, kendi ölçüleri içinde bana düşmez öyle demek. Tutarlılığını, innema aşku, bethi ve hüzni ile Allah makamında Allah'a takdim ediyordu. Halimi sana şikayet ediyorum. Dağınıklığımı sana şikayet ediyorum. Hayır yarafülallah, sen hiç dağılmadın. Sen hiç mahsun olmadın. Sen hiç yere düşmedin.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 O bir güneş gibi uful etmişti. Başına taş toprak saçılınca BİSET'in 8 senesinden sonra bir aralık Hatice'nin hüzün esen kapısına doğru bakmış. gayri bana kim teselli verecek demiş. İnlemiş ve bir yetim gibi boynunu bükmüştü. Siz isterseniz Duh'a suresinde elm şey yetimen fa ona göre tevil edebilirsiniz ve diğer kapı diğer kapı Hazreti Ebubekir Ebu, Ebu Kuafe vakasında dediği gibi ne kadar arz ederdim Ebu Talib'in hidayet vermesini. ayağına dikenler batınca amcam derinlerdi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 hal ediyordu. İçini döküyordu. Dertten anlayan insanlardı. Mevlana bunu dile getirirken Sine hahem şerha şerha esfirak Tabi gu yem şerhider <gülüyor> iştiyak Parça parça olmuş sine isterim ki Ben iştiyak derdim ona açayım. Sinesi parça parça olmayanlar Ben derdim açsam da derd anlamazlar ki Parça parça sine isterim, sine isterim ki derdimi şerh edeyim dan iner gibi tamiri esnasında Allah Resulü omuzunda taş taşıyor ve taşlar canımızdan daha artık mübarek keminde yaralar meydana getiriyor. Amca Hazreti Abbas duyuyor, duygulanıyor. Yiyelim diyor, etekliğinin bir parçasını omuzuna koy, koy da diyor, taşlar omuzunu acıtmasın, etekliğini omuzuna koyunca vücudunun açılmaması gerekli olan bir kısım yerleri açılıyor.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 قَدْ سَمْيَ اللّٰهُ قَوْلَ قَوْمِكُمْ Kur'an'da da قَدْ سَمْيَ Allah var. قَدْ سَمْيَ اللّٰهُ Allah eşinden ötürü seninle mücadele eden kadının sözünü işitti manatına. Bir cüzün, bir surenin başı. Ama bu Cibril'in sözü. قَدْ سَمْيَا قَوْلَ قَوْمِكَمْ وَمَا رَدُّ عَلَيْكَمْ Vahaza manakul jiban, yani fakir maşik. Allah şu cemaatin sana ne dediklerini duydu. Sizin şu içinizi delen delikteşik eden sözler var ya. Kabe'nin örtüsünü çalayım. Seninle gaydi bir kelime artık konuşamam ben. Ve Allah senden başkasını bulamadı mı? Allah bu sözleri duydu.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 Koyle, kovmuk ve, ma ya Resulullah. ana Allah evet, ya Resulullah. Kavminin sana dediği ettiği şeyleri ve sana verdikleri cevabı duydu. Ben dağlara mehkem meleğim. Tuttu mu, kaldırır başlarına korum. Yeri yaşanmaz hale getirdim. Allah'ın inayetiyle şak şak eder. Benalar puskurturum.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 İttifakla rivayet, Buhari Müslüm'ün omuz omuza verip rivayet ettiği şey demektir. Yine böyle ittifaklı bir rivayeti, i̇bn Mes'ud, Hazreti Muhammed Mektebi'nin en şanlı, ilklerden en namlı talebesi. O evin evladı gibi, o hanenin sadık bendesi gibi, Efendimiz'de hiç ayrılmayan insan. Diyor ki, ''Ke anni anzuru ila sallallahu aleyhi sellem min al-anbiya drabahu qawmuhu sanki şu anda bilmem hangi muharebede Resulullah'ı görüyor gibiyim o esnada başından kan akıyor dişinden kan akıyor ve fakat bir başka peygamberi hikaye anlatıyordu diyordu ki sizden evvel peygamberi kendi cemaati dövdüler tartıkladılar başını kanattılar yardılar başından şakır şakır kanlar akıyordu o bir taraftan kanını siliyor bir taraftan da şöyle diyordu Allah'ım bahtına düştüm Allah'ım rahmetine sığındım Allah'ım benim şu cemaatimi helak etme, mağfiret eyle. Zira bunlar seni ve beni bilmiyoruz. Peygamber sadrı sinesi. Döveni elsiz, ve bin hakaretle, canavar gibi karşısına çıkanlara gönülsüz, bütün hayatı boyunca hep böyle tatlı davranıyoruz. Ve dikenli yolun hakkını veriyoruz daha doğrusu iradenin hakkını veriyor. Allah inayetini sizinle beraber eylesin. Ben bir garip bu avare oldu kalbim pare pare tutuldum o gülzare arz eyleyin bunu yare divane etti beni böyle ağlattı beni bilmez oldum sahus solum, yitirmişim doğru yolum gece gündüz hep melulum bir biçare zayıf kulum divane etti beni böyle ağlattı beni Gönül yaslı gözler çağlar, Bu hasret sinemi dağlar, Kederli bahçeler bağlar, İnliyor ahımla dağlar, Perişan etti beni, Böyle ağlattı beni, Hayal uçarken mestane, Uğradı yol gülistane, Ravza namlı bayistane, sığmaz dünyada destane perişan etti beni böyle ağlattı beni bozu pattı her efendimi bilmez oldum ben kendimi namu Nişanı erdemi mecnunların budur demi divane etti beni Böyle ağlattı beni. Nebiler nebisini dinin bir rükmü olarak seveceksiniz. Ama önce bunu arz ettim, sevmek için tanımak lazım. İnsan bilmediğinin düşmanı olur. İnsan bildiğinin de aşıkı olur. Beşer nebiler nebisini tanısaydı yolunda hırzucan edecekti. Biz şu batırlara tanısaydık, onlar da sizin gibi cömert ve mert olacaklar. Ama tanımadığı için menkurunun düşmanı olmuştur. Biz bildiremedik onlara. Onun için Sevmenin temel rükünü onu tanımaktır. Tanımak için bunları arz Ama asıl mesele Resul-i Ekrem'i sevmek senin bir hüklüdür. Ve <gülüyor> ta'mal iman. Men radi billahi Rabban ve i̇slam diinan ve bi Muhammedin Resula. İmanın tadıdır. kim Rabb'isinin rububiyetine razı olan. İslam'ın din ve sistem olduğuna razı olan ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın etchiline razı olan İslam'ın tadını tatmıştır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu vadide şöyle buyurur. Hazreti Ömer'e: "La yu'minu 'abdu hatta akuna ahabba ileyhi min validihi wa waladihi wan-nasi ecm'in." Kul iman etmesi olamaz. Ben ona nefsinden, evladından, ailesinden hatta bütün insanlıktan daha sevindiği olmadıktan sonra iman etmiş olamaz." buyuruyor. Sen iman etmiş olabilmek için, rahatlıkla Resul-i Ekrem'ı her şeye, nefsine, malına, ailene tercih etme mecburiyetindesin. Bu imanın rüklüdür. Hz. Ömer, seni nefsimden başka her şeyden fazla seviyorum dediği zaman söylemişti bunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak, Habibi edibini bize kâmet kıymetine uygun sevdirsin, gönüllerimize tahk kurdursun inşâallah Hubeyip diğer arkadaşlarıyla beraber teslim oldular, biri itiraz ettiği için onu da şehit ettiler. Hubeyip ile beraber diğer arkadaşı Mekke'ye uzun zaman işkence alemine, esir kamplarındaki işkenceye rahmet okuturacak kadar çirkin işkence alemine tabi tutuldu. Başa çıkamadıkları için de idamına karar verdiler. Her ikisini onu Mekke'nin başka bir sokağından, öbürünü de başka bir sokağından çıkardılar. Şehit namzettleri karşı karşıya geldi, birbirlerine bakış atfettiler, mezbahaya götürülüyorlardı. Üçlikler orada keseceklerdi onlar. Bakış atfettiler ve sonra gittiler. Sehba gibi bir şeyin üzerine çıkardılar. Yine döndürmek için dininden zorluyorlardı. Ebu Süfyan yaklaştı, güneşin altında. Vücuduna saplanacak oklar dağlanmıştı. Bıçaklar, hançerler kayızla bilenmişti. Belki zehir vurulmuştu. Herkes intikam alacak gibi kin dolu gözlerle ona bakıyorlardı. Tam o esnada insanın iradesine sahip olması, kendini kaybetmemesi müthiş bir şey. Ebu Süfyan kendisine yaklaştı. Şu dakikada dedi, "Muhammed'in senin yerinde olmasını arzu eder miydin? Sallallahu aleyhi ve sellem." Ebu Süfyan böyle diyor. Birden bire ilçiliyor Ubeyd. İçten geçen düşünce ve tasavvurlar şunlardır. Niçin acaba bana böyle bir teklifte bulunuyorlar? Ben Peygamber'ime hiç ihanet etmedim ki, hiç dönmedim ki, acaba ihanet eder bir tavrımı, bir davranışımı mı hissettiler ki, bir ihanetimi mi yakaladılar ki, bunlar bana haine teklif edilecek bu teklifi teklif ediyorlar. birden biri ve o zaman onlara şöyle haykırdı. Değil onun benim yerimde olmasını, onun ayağına bir dikenin batmasındansa benim gibi yüzdense Hubeyb'in böyle olmasını tercih ederim. Zaten gayz ve nefret içindeydiler, mızraklar vücuduna saplanırken sahipsiz ve kimsesizdi. Sahipsiz ve kimsesiz, kimseye halini, yolunu anlatamamıştı. O dakikada Allah'tan başka yarı yardımcısı da yoktu. Said İl Amir bu manzarayı Müslüman olduktan sonra aklına getirdikçe bayılır kendinden geçer. Hubeyb, mızraklar vücuduna saplanırken başa, başını yukarılara doğru dikti, ulular uzursuna dikti. ''Hiç aşina bir çehre yok dedi ya Rabbi, hiç hakikati aşina ve teşne bir gönül yok ya Rabbi dedi, yok ki seni anlatayım. Peygamberine selam söyle, selamımı söyle, de ki sonuna kadar Kubey sadakattan ayrılmadı.'' O dakikada Mescid-i Nebevi içinde, altın ve nur halenin içinde oturuyordu Nebiler Nebisi. Gaybî bu haber çoktan ulaştırılmıştı ona. Dizlerinin üzerine doğruldu, herkesi hayrete sevk edecek bir sözü söyledi. Ve السَّلَامُ يَا هُوْبَيْتِ Ashab-ı kiram tordu, ya Resulallah, neydi bu? Hubeymi şehit ettiler buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağına dikenin batması, kalbime mızrak saplansın ama onun ayağına diken bakmasın. Seviyorsan onu bütün argılarına, isteklerine tercih edeceksin. Tasavvufî bir neşve içinde fena bir Resul olacaksın. Edibimizin biraz evvel şiirini takdim ettikleri edibimizin ifadesiyle, Gastal'in elindeki meyyid gibi olacaksın. İstediği tarafa evinecek ve çevirecek. İstediği tarafa döndürecek ve itiraz etmeyeceksin. Nurlu, feyizli eliyle ihkâm ettiği şeylere karşı tepeden tırna saygıyla dolu olacaksın. Burada hac ihcam etti, burada getirip bir namaz koydu, burada tesettürü vaz etti. Burada irşat ve tebliğ bir prensip olarak bize tevdi buyurdu, omuzlarımıza yükledi, Hakk'a hizmeti bize bu vazife olarak teklif etti. Düşünecek ve bütün bunlarda onun arzularını sen kendinde yaşayacak, arzularında yok olacak Bu onun eliyle koyduğu şeylere tepeden tırnağı saygıyla dolup koşatacaksın. Seni gören Aşık başka cemali neylesin Dostunu eren sadık başka visali neylesin Kulaklar duymuşta sesin duyan mı ayar nefesin Gönüllere sultan sensin gayrı âmağının güftun Ağızlara şerbet şeker zikrinden mâris eser sevgini tatmışsa eğer kaymağı balın neylesin Gönül seni sever ise, her emrini iver ise, varıp sana yeter ise, malum menalin neylesin? Fakirler seninle dalil, acizlerin tek güveni, şevk ananlar seni, derdin menalin neylesin? dünü, bugünü ve yarını itibariyle insanlığı yeniden inşa etmiştir, ediyor ve edecektir. Kendi devrinde tabiatlara sinmiş binlerce senelik çarpık anlayışları, gayri insani davranışları, su ahlak ve mizac inhiraflarını bir hamlede, bir nefhada değiştirdiği gibi, tamamen şirazeden çıkmış günümüzün yığınlarına da sözünü dinleterek, er geç onları da zapt rapt altına alıp, mesajının gücünü göstereceğine inancımız tamdır. Siz buna, insan, kainat ve uluhiyet hakikatinin yeniden bir kere daha doğru okunup doğru yorumlanması ve insanoğlunun varlık içindeki yerine göre bir duruşa geçmesi ve Geçiciyi de diyebilirsiniz Aile efradı arasında o Eşi menende olmayan Bir aile reisiydi Arkadaşları içinde Kardeşçe Yumuşak tavırlarıyla gönüllere girmesini Çok iyi bilen Mükemmel bir mürşit ve muallimdi Arkasındakileri hiçbir zaman yanıltmayan Ve inkisara uğratmayan Eşsiz bir rehberdi ...söz sultanı bir hatip, kalp eri bir rabbani, muhakeme üstadı bir hakim, harikulade bir devlet reisi ve bozgunlardan zafer çıkaran bir erkan-ı harpti. Bu mükemmelliklerin hepsi onda zirveye ulaşıyordu ama. Bütün bunlara rağmen o her zaman düz bir insan gibi davranıyor... Kendini insanlardan bir insan sayıyor, Hakkı olan, halkın da terbiyesinin gereği bulunan, Büyük payeler isnadından fevkalade rahatsızlık duyuyor Ve çok sevdiği o güzidi arkadaşlarına, Bu konuda yer yer biraz da şiddetli ikazlarda bulunuyordu. O her zaman halim, selim ve dengeliydi kin, nefret ve öfke hislerinin tetiklendiği durumlarda bile fevkalade mülayim davranır, gayzla köpüren insanların şiddetini, hiddetini tadil eder, en can alıcı hasımlarını bir hamlede yumuşatır ve cephe durumuna getirilmek istendiği yerlerde dahi hemen sıçrayıp hakemlik koltuğuna oturmasını bildirdi. Umumi bir hakkın çiğnenmediği Allah hakkına saygısızlıkta bulunulmadığı hemen her yerde o, bağışlayıcı ve müsamahalı davranırdı ki, Siyer-i de onun af-ı saf ve müsamahasını gösteren misallerin yüzlercesini görmek, göstermek mümkündür. Vade vefada da onun eşe yoktu. Bir kere hülfül vaatte bulunduğu, bir kere olsun sözünden döndüğü görülmemişti. Ne peygamberliğinden önce ne de nübüvvetle serfiraz kılındıktan sonra. Ahdü misak tanımayanlara karşı kararlı tavrı malum. Hiç mi hiç sözünden dönmemiş. Hilafı vak'ı beyanda hatta böyle bir şeyi imada dahi bulunmamış hep bir güven ve vefa abidesi olarak yaşamıştı. Ey ışığıyla karanlık dünyalarımızı aydınlatan nur, ey o enfes raihasıyla cihanları itriyat çarşısına çeviren gül, gönül magriplerimizde o vakitsiz grubun ümit sabahlarımızı kap karanlık bir hicran gecesine çevirdi, göz gözü görmez oldu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 seni bilmemelerini mazeret sayarak, Lanet ve bedduada bulunmadın. Lanet ve bedduaya amin de demedin. Sineni, Ebu Cehilleri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiğin kadar açtın. Ve her sözünü, her davranışını, Hakkın rahmetinin enginliğine bağladın.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 O duygu ve düşüncelerini ızdırabın altında, hüzdün altında kuluçkaya yatırmıştır. Yirmi gün değildir, belki senelerdir, belki aylardır, civciv çıkmaz. Çıkmaz ama Nebi çok sabırlıdır. Hep ızdırab, hep ızdırab, hep ızdırab. Ondan sonra da bu ızrap bezmine dem tutan, ona destan kesen insanlar peşi peşine gelmiştir. Varın, onların sonuncusu, o bahtiyarlar sizler olun. Aranızda bulunmadan ümidim kavidir, beni de bir tekmeyle aranıza iterse kendimi bahtiyarı sayarım. Son muzdaripler siz olun. Elinizdeki ızrap mızrabını, kalbinizi öyle bir çalın ki ondan bir feryat yükselsin. Başım feda olsun nurlu yoluna, Gönlümü fetheden sultanım benim. Bir kez merhamet kıl kıt mir kuluna, Gönlümü fetheden sultanım benim. Kapına baş koymuş kulların bekler, Her birinden yığın yığın dilekler, Teveccüh etmezsen, Boştur emekler, gönlümü fetheden sultanım benim. Senin olmadığın her bucak ıssız, gönüller kararır inan ki sensiz. Gel ruhuma bir nazar eyle sessiz, gönlümü fetheden sultanım benim. Din yolunu açıp şehrah eyleyen, Pinhan ayağın her gerçeği söyleyen, Gökte yerde ümmetini dileyen, Gönlümü fetheden sultanım benim. Hakka varılamaz senden amansız, Seni tanımayan gider imansız, Kulunum, Şerde bırakma yalnız gönlümü fetheden sultanım benim ve bir misal daha arz edeyim aklıma geldikçe arz ediyorum Ebu Hüreyre diyor ki Hatibi i kitabında ve Ebu Nüeym'in Bulundukları yere gittim, oturarak namaz kılıyordu. Âdeta kıvranır gibi bir hali vardı. Yanına sokuldum, ''Ya Resulallah hasta mısın?'' dedim. ''Ya Eba Hüreyre el buyurdu, ''Açım'' dedi. Ayaklarımın takatı kesildi, kalkamıyorum. ''Ağladım, ağlama'' dedi, ''Ya Eba Hüreyre, la tepki'' ''Fe inne şiddetel hesab'' لَا تُصِيبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَائِعَةِ Ağlamaya Eba Hüreyre, kıyamet günü hesabın ağırlığı ve şiddeti dünyada böyle yaşayan kimselere isabet etmez buyuruyordu. İşte arkasında cemal i gurur ve iftiharla duracağınız, o kâmet-i bağlay'a alkışlayacağınız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle pâk damen olarak yaşadı. Dünyanın tozuna, toprağına, eteklerini bulaştırmadı. Bir hak nebilerin hulâsatı olduğunu gösterdi. Allahu yastafî minel melâiketi ve Allah meleklerden ve insanlardan ihtiyar buyurduğunu istifa etmiş, seçmiş, hulâsayı kaymağı çıkarmıştır. Bu kaymakların kaymağı Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Bu ayeti tasdik ediyordu nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, Cihan yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Hakkında zayıf dahi olsa hadis tahkik Levla ke lehalaktü'l aflak demişti. Hadis deyip meseleyi büyütmek isteyenler vardır. Ama bu söz doğrudur. Hadis olmasa da doğrudur. Adeta, aleyhissalatu vesselam fıtratın gayesidir. Fıtratın neticesidir. Kainat, bir ağaç tasavvur edilecek olursa, o hem çekirdeği hem de meyvesidir. Kainat, bir kitap tasavvur edilse, onun nuru o kitabı yazan mürekkeptir. Kainat, bir bahçe, bir bostan düşünülse, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o bahçede şakıyan, andeli bir dişandır, bir bülbül, bir iftihar tablosudur. Bununla beraber, bu kadar yükseki, bu kadar büyük insan, insanların en mütevaziydi. Kendisine ayağa kalkarlardı. Olsaydı da çeşke idrak etseydik de tepe taklak ona doğru gitseydik. Talihsiz kimseleriz. Akif bu inkisar içinde yanar yakılır da Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu inkisarını ifade eder. Kalp kırıklığını his yarıklığını ifade eder. Nebiler nebisi büyük kametine rağmen mütevaziydi. Ayağa kalkarlardı. La taqumu kama taqumu al-ajin. Acanların büyüklerini ayağa kaldığı gibi kalkmayın buyururdu. Kendinin beşer olduğunu ifade ederdi. Hazreti Ayşe buyururlar ki: Mekke fethediliyordu. Merkubunun üzerinde Mekke'den içeriye giriyordu. Cabe-i muazzamayı fetheden fatih, büyük devlet adamı, muhteşem ertanihat ve nebilerin sultanı, insanlığın iftihar tablosu. Her şey olduğunu artık insanlığa göstermiş, herkes kemerbeste-i arkasında bel kırmış boyu bükmüş, o Sultan-ı söyleyeceği sözü dinliyoruz. Isdırap içinde kıvrandığı bir gün, halktan hüsnü kabul görmediği, daveti reddedildiği bir gün içinden geçirmişti ıstırabını. ''İnne ma eşkü ve hüznî'' demişti. Hz. Yakup'un söylediği sözdü bu, ben dağınıklığımı, hüznümü, tasamı Allah'ın sana şikayet ediyorum. Halkı, seni halka değil, halkı sana değil, talibi sana şikayet ediyorum." Allah Celle Celaluhu, Cibril'in oturduğu o meclise başka bir melek göndermiş. Sor Peygamberime, bir melik nebi mi olmak istiyor, yoksa benim kulum öyle bir nebi mi olmak istiyor? O her zaman kendisinden vahiy aldı, Cibril'in yüzüne baktı. Cibril işaret ediyordu. Tevazu ey Allah'ın Resulü, tevazu diyordu. Zaten kâmetine ölçülmüş, biçilmiş şeydi, o Ben bir abd ve nebi olmak isterim diyordum. Allah'ın kulu olmak isterim. Ne büyük fâye ki, günde biz kim bilir kaç defa, çok söylüyorsa kim bilir kaç bin defa. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu diyoruz. Onun kulu ve Resuludur diyoruz. Schopenhauer der ki, Beşerin yeni yiğin müşkülleri üst üste birikip beklediği bu dönemde, Hazreti Muhammed'in muhteşem ruhunu beklediği an kadar şu devirde muhtaç olduğumuz başka bir an yoktur. Yiğin yiğin problemleriyle beşer bir çözücü bekliyor. Bu çözücü hiç şüphesiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacaktır. Keşke onun zimamdarı olabilsek. Ne demek zimamdarı olmak? Yani onun üzerine binip, Üzerinde yürüdüğü atının zimamından tutsak, kıyamete kadar o zimamı omuzlarımıza taşısak, onun önünde yürüsek, duyurulması gereken sesi, sözü, havayı ve edayı duyurulacak kimselere biz duyurabilsek. Cenab-ı Hak Arab'ın Yağız atı üzerinde büyük dersi Arap'lar vasıtasıyla yaptı. Türk'ün allı valalı atıyla canın büyük bir kısmı garbına, Ahir zamanda garipler ordusuyla ümit ediyoruz ki, Nebiler Nebisi'nin son sesle sözünü duyursun inşallah. Gedadan sultanlık mülkünü esirgemesin, liyakatımız yoktur. Ama onun mis gibi kokusunu tahattir ettikçe, insan dilenci olmasına rağmen sultanlık arzuluyor. Sultanlık da hükmetmek değildir. Bana göre onun kapısında sultanlık, üzerine bindiği atın gemin omuzumu alayım, önünde yürüyeyim. Köyüne kadar gideyim, atın ayağını bastığı toprağa gözüme sürme diye çekin. Ondan sonra cennete gireceğim, miktar edeyim. İşte benim ve sizin beklediğiniz, bekleyeceğiniz sultanlık budur. Kalplerinize, kalplerinizde Cenab-ı Hak güçlarlık ihsan eylesin. Doğdu mağ-ı hüda, ufku beşerde bu gece. Güller açıldı lale misal serde bu gece. Sarsıldı baştan başa yine eyyâm-ı Şakıdı bülbül-i şeyda seherde bu gece. Çınladı arzu sema bir ulvi bişâretle. Geldi ulaştı derman her bir derde bu gece. Göklerin avazıyla zeminde bin velvele duyuldu nefai üns perde perde bu gece. Pervane oldu nuruna onun yer ve sema. Arz oldu makar şahı mütemed bu gece. Sarıldı hanesi öteden hale-i nurla tüllendi ilahi esrar her yerde bu gece. Bir ızrabının ızdıraplının yolundayız. Bir ızdıraplının yolundayız ki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 o kadar ızdırap çekmiş ki Kur'an onun bu ızdıraplarını tadil için vel aleke bahi'un nefsaka alla yekunu mu'minin inanmıyorlar diye kendini öldüreceksin neredeyse öldürecek Burada bir tedip vardı. Bir itap vardı. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Azım kurusun. Kur'an'ın ona hitap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda iltifat var. Allah ona diyordu ki, ey benim canım, habibim, sevgilim, kendine bu kadar eziyet etme. Sen tebliğ ile mükellefsin. İnandırma Allah'a aittir. İnnekallâ teddî menâhberdî. Hülekinnallâh'i ettim ey yezâ. Sen istediğini hidayet edemezsin. Kalpleri açamazsın. O kilitleri çözemezsin. İmanı duyuramazsın. Evet ya Rabbi, Ben de 50 seneliyim. Acizimle bunun noktalandığını görüyorum. Fele al kebahi nefsaka alla yakunu mu'minin. İnanmıyorlar diye ızdıraptan boğulacaksın hüzünden boğulacaksın ve Keyif suresinde şöyle diyor فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا neredeyse kendini intihar edeceksin esefinden, üzüntünden şu Kur'an ki nurefşan indi şu Kur'an ki semanın dili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 yasırdır yetim. Babası öldü Kur'an'ın. İslam cemaat öldü. O benim yiğidimdi. değil, ile gömdüler. Kur'an yetim. Ve o nasır evvel titreyen elimden yuvarlanıp aşağıya gitmişti.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 sizin sinelerini de çarptı Bir dalga kırana çarpmıştır inca <gülüyor> Ben de tarihsizliğe uğrayan Ben de hakaret gören Kurban olayım sana Sizde destek bulmuştur Size atıldı. Gidelim Uyan ölüm uykusundan uyan Ve Kur'an sahipsiz Ve Kur'an sahipsiz Ve Kur'an yetim Ve Kur'an tanınmıyor Çığlıklarınıza kurban olayım Çığlıklarımıza Allah'ınıza kurban olayım. Allah şahit sizi çok seviyorum. Ölürken sizden ayına Onunla o paslı kilitleri çözeceksiniz. Onunla sinelerimizde İslam'ın sesini son bir kere daha duyuracaksınız. O dinleniyor. Ruhunda ruhuyla dorulmuş, Ruhu kadar pırıl pırıl Ravzasında Resulullah tarafından dinleniyor Azizun aleyhi Mâ anittum Harisun aleykum Sıkıntılarınız kendisini çok sıkan Size karşı çok hırslı olan, eğilmenizden rahatsız olan, doğruluğunuza sevinç ve beşaşet beşaret içine giren Hz. Muhammed duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem Başında binler var şu anda Assalatu vesselam aleyke ya Resulallah Uzaktan ya Resulallah. Hep yakını değil, uzağı da dinle ya Allah. Yağız atını benim ülkeme sür ya Allah. Başına alnı valalı, sarığını sar, mahzun ülkelere atını sür ya Allah. Ve çığlıklara, harfin, mahrecin, kelimelerin çığlıklara boldu. Surlar içinde mahsur Ama hisar camiinde Surları yıkmak için gerilmiş Arkadaşlarımın sesini duy Allah <Gülüyor> Benimki saygısızlık Sen duyarsın zaten Melekler sana ulaştırırlar zaten ve belki de cevap veriyorsun Halimize ağlıyorsan Yeter ağlama ya Resulallah Ağlamayın, söz verdik Biz ağlayacağız ya Resulallah <gülüyor> Harisun Aleykum Size çok Haris Sizi görünce gözü başka şey görmez Cennete girer de Tahtlarında yan gelir oturur da Huriler perderdarlık yapar da Melekler erpence devam durur da karşısında Bir hüzün duyar Bir şığırık duyar Bu ses nereden geliyor ola ki? Cehennemden deyince Cenneti terk eder Ve oraya kadar koşar Harisun aleyküm, Size karşı çok haritsiz Gözü başka şey görmez sizi görünce, talihlilerim. Gözü başka şey görmez sizi görünce, gözünüz başka şey görmesin ondan başka. Gözlerinizin içine başka hayal girmesin. Yalancı mumlara bütün kapıları kapayın ve sadece ona açın.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 Desem ol bi vefa bilmem, inanır mı inanmaz mı? Yarı iyi seçememişsin dostum Füzuri, sen benim yarımı tanısaydın, Hançerisiyle de saplardın, ve yara vefasızlık ıslat etmezdin, O benimki vefa izliyle gelinmiş, ruhuna benzeyen yeşil kubbe altında, Vefa dostlar vefa diyor inliyor,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 bütün cihanları sarsın. Yerde kendilerine yer kalmazsa şayet o daireler semalara tırmansın. Cinler, ifritler alemini içine alsın. Melekler ve ruhaniler alemini içine alsın. Cennet ve cehennem alemini içine alsın. Nasıl alacaksa alsın ama fakat nurunun ifadesi, ruhunun ifadesi, hikmeti vücudunun ifadesi o daireler durmasın. İşte onun veladetiyle Hazreti Ömer yeni bir veladete eriyordu. Arada ihtimal siyercilerin tespitine göre tam 13 senelik bir mesafe vardı. Yani Hazreti Ömer mübarek ayağını dünyaya attığı zaman Allah Resulunu 13 yaşında bulacaktı. Fakat onun nurdan iklimi onun nurdan aleminin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 O bir beyan sultanıydı. Söz cevheri gerçek değerini onda bulmuştu. Eline ne hokka ne de kalem almamış, hiçbir kitapla tanışmamış, kimsenin tedris rahlesi önünde oturmamış, kimseye üstad deme mecburiyetinde kalmamış ve üstadı kül olduğuna asla toz kondurmamıştı. Bu ilahi emirlerin yorumunda zihni müktesebat ve yabancı malumatın konuyu bulandırmaması, ayrı bir renk ve kalıba ifra etmemesi adına, Allah'ın evvelen ve bizzat kendi emirlerini, saniyen ve bilaraz O'nun fıtri melekelerini harici tesirat ve mülahazalardan sıyaneti demekti. Ve işte o, bu manada ümmiydi. O ümmiye canlarımız feda olsun. Ama dünya ve ukba işleriyle alakalı hemen her alanda, üstad Kül olarak öyle sözler söylemiş, Öyle hükümler vaz etmiş, Ve yerinde öyle kararlar almıştı ki, En mütebahir alimlerden, En seçkin dahilere, En mütefelsif dimalardan, en münevver ruhlara kadar hemen herkes, o sözler, o hükümler, o kararlar karşısında hayret ve dehşet yaşıyordu. Tarih şahit, hiç kimse onun beyan gücüne karşı bir şey söyleyememiş, hiçbir hükmünü sorgulayamamış, hiçbir icraatını da tenkide cesaret edememiştir. O, bütün muhtevası pırıl pırıl öyle bir bilgi havuzu ve hazinesiydi ki, ne geçmiş zamanın küllenmiş hadiselerinden verdiği haberlerinde, ne de tarih öncesi farklı milletlerin din, mezhep, kültür, anane ve örfleriyle alakalı ihbarlarında, hiçbir itirazla karşılaşmamıştı. Karşılaşmazdı da, zira o Allah'ın elçisiydi. Ve onun bilgi havzına akan, o yanıltmayan malumat da hep ondan geliyordu. O, ifadelerinde söz kesen bir beyan sultanı, mantığında bir muhakeme abidesi ve düşüncelerinde de misyonunun enginliğine denk bir okyanustu. İfadeleri o kadar kıvrak, beyanı o denli vazı, Üslubu öylesine zengin ve rengin idi ki bazan bir iki cümle ile muhataplarına dünya kadar hakikatleri birden arz eder bazan mücelletlere sığmayacak kadar geniş konuları bir solukluk söze sıkıştırır bazen da tevil ve tefsir üstatlarına yorumlamak üzere ne söz cevherleri ne söz cevherleri emanet ederdi ''Bana cevami kelim verilmiştir'' sözleri, onun işte bu enginliğini işaretlemektedir. İnsanlık tarihinde, iman ve aksiyonu başkalarıyla mukayese edilmeyecek ölçüde at başı götürebilmiş birisi varsa, o da Hz. Muhammed aleyhi ekmelü tehayâdır. O, her zaman aşkın bir inançla Allah'a bağlanmış, bütün benliğiyle onun elçisi olduğuna inanmış, ona tam teslim olmuş, her zaman ciddi bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiş, ne inancında, ne davasında, ne yürüdüğü yolun doğruluğunda, ne de Allah'ın muvaffak kılacağında hiç mi hiç tereddüt yaşamamıştır. Yaşamamış, ve hep bir güven abidesi olarak görülüp kabul edilmiştir. Bu itibarla da, onu tanıma bahtiyarlığına eren hemen herkes, ona güvenmiş, ona itimat etmiş ve onun arkasında bulunmayı da ilahi bir mazhariyet saymıştır. Ondaki bu herkesi büyüleyen güvenilirlik, ortaya koyduğu umumi esaslardaki lahutiylik ve rasanet, Hayat-ı ciddilik ve istikamet onun için öyle yüksek kredilerdi ki binler yüz binler demlerine damarlarına işlemiş o köklü adet anne ve geleneklerinden kopma pahasına hiçbir tereddüde düşmeden ona koşuyorlardı. Bu tarihte emsali gösterilmeyecek çok önemli bir hadiseydi ve onun hak elçisi olduğunu işaretliyordu. Günümüzün onca güçlü eğitim imkan ve vasıtalarına rağmen, üç beş çocuğu bir iki küçük adetinden vazgeçiremeyen psikologlar ve pedagoglar, o zatın dünya çapında meydana getirdiği o büyük inkılapların esasları üzerinde mutlaka durmalı, bilgi, müktesebat ve düşüncelerini bir kere daha gözden geçirmelidirler. Kendinden sonra bu hususlara sımsıkı bağlılık içinde onlarca devlet kuruldu. Yüz çeşit millet idare edildi. İnsanlık semasının ayı güneşi, milyonlarca aydın ruh, düşünen dima, kabına sığmayan aksiyon adamı, devasa fakih ve her şeye vakıf allame yetişti. Hem de hasım cephenin onca kin, nefret, Gaiz, tahrip düşünce ve tecavüzüne rağmen, evet o, nübüvvetle şereflendirildiği andan itibaren, kendini en yakındaki düşmanlarından, en uzak hasımlar dairesine kadar, çok geniş ve kararlı bir kin, nefret ve husumet cephesi karşısında buldu. Buldu ama, ne sarsıldı ne de yese kapıldı. Aksine hiçbir şey olmamış gibi bir yandan mesajını talim ve telkin vazifesini yerine getirerek ameli bir toplum oluşturmaya çalışırken diğer yandan da birbirinden farklı fakat aynı husumet cephesinde yerini almış onca amansız ve imansız yığınlar karşısında dimdik ayakta durmasını bildi ne korku ne telaş ne panikleme ne de herhangi bir tereddüt yaşamadığı gibi, hiçbir zaman yazma bozma, yanılma tasih etme, mümaşaat yapma, fırsat kollama gibi durumlara da düşmedi.